1230 numaralı konu Eşab'dan bazılarının ezan ve müezzinler hakkında söyledikleri. Evet Ebul Vakkas şöyle diyor: "Müezzinlerin kıyamet gününde Allah katındaki payları mücahitlerin payları gibidir. Müezzin ezan ile kamet arasında Allah yolunda kanlara boyanan kimse gibidir." Abdullah bin Mesud şöyle diyor: "Eğer ben müezzin olsaydım hac ve umre yapmamak umurumda olmazdı." Hazreti Ömer şöyle diyor: "Eğer müezzin olsaydım benim işim kemale ererdi. Gece ibadetine ka gündüzün nafile oruçlarını tutmamaktan perva etmezdim. Resulullah'ın, Ya Rabbi, müezzinleri affet, Ya Rabbi, müezzinleri affet dediğini duydum. Bunun üzerine, Ey Allah'ın Resulü, sen hep müezzinlere dua ediyorsun, bize bir şey yok mu, öyleyse biz de ezan için birbirimizle dövüşüyoruz, dedim. Hazreti Peygamber, Ey Ömer, hayır, halkın üzerine bir zaman gelecektir ki ezan sadece zayıf insanlara bırakılacaktır, fakat Allah bazı kimselerin etlerini ateşe harap kılmıştır, o da müezzinlerin etleridir, dedi, Hazreti Ayşe şöyle diyor, Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden söz bakımından kim daha güzel olabilir, Fussilet, 41.sur 33 ayeti müezzinler hakkında nazil olmuştur, müezzin, hay yılı selah diye bağırdığında Allah'a davet ediyor, namazı kıldığında salih amel işliyor, eşedü en la ilahe illallah dediğinde Müslümanlardandır.